Allahü <gülüyor> Teala, Allaha tevize eden, gönülleriyle illeri ile hakkın birliğine inanan ve Allah'a çare. Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa'ya gönül veren ve iman eden ve onu yani Rasul ekrimi. Peygamberler peygamberle olan sevhikate alem Muhammed Mustafa'yı her şeyinden ziyade severek imanını temale girdiren, kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, ricasına rağit, cemaline aşık olanlar. İnsanlığın şerefi hakta alaya ibadetledir. Ve insanlar ve görünen ve görünmeyen kuvvetler bunun için halka olmuştur. Allah ahkamı eskimeyecek olan kitab-ı keriminde yani mektub Kur'an-ı Kerim'de böylece haber vermiştir. Estağfirullah. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ li'abidû. Biz görünen ve görünmeyen kuvvetleri beni bilip bana iman etmeleri için ve ibadet kılmaları için halk ettin diyor Allah. Öyleyse insanlığın şerefi Rabbül âlemine ibadettir. Zaten bütün mahlukat ilahiye, ister cemaat yani cansızlar. Onlar da cansız değildir, canlıdır ya cansızlar. Nebatat, ağaçlar, çiçekler, otlar, hayvanlar, insanlar, melekler, cinniler, bütün mahlukat ilahi Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmektedir. Hatta kafir dahi, kafir haber olmadan kendisi, vücudunun varlığı Hakk'ı tesbih eder. Çünkü Allah kitab-ı hiçbir şey yoktur ki beni tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Cenab-ı Allah. E anlayanlar var tabii, kimin kulağından gaflet pamuğunu çıkardıysa, subhanahu ve teala hazretleri... Mevcudatın, tesbihatın işidir. Yani bir tanesini söyleyiverelim. Haydar-ı Kerrar, Saki-i Kefser, fatih Haydar, Hazreti Ali Kerram Allah'a diyor ki, Biz Resul-i Ekrem ile beraber çıktığımız vakitte Medine haricinde taşların ve ağaçların Resul-i Ekrem'e selam verdiğini ben duydum diyor. E ben taş konuşurum bunları bıraktım. Senin beni aklıma göre, aklıma göre konuşuruz ama... Allah dilediğini yapar, dilediğini konuşturur, dediğini konuşturmaz. Şu zamanımızda zaten küfür kapıları ise dolmuştur. Her şey konuşuyor. Konuşmayan bir şey yok. Yalnız sağır olmamak gerek işitmek için. Yine huzuru saadete bir gün Ebu Cehil gelmiş. Demiş ki elinde bir takım şeyler var böyle yumuş, eyvamlara. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. <Gülüyor> ha, burada antara parantez bir şey söylemeden geçmeyeceğim. Yine sureyi tücaratta ayet-i selime. Biri birinize seslenir gibi Resul-i e seslenmeyiniz diyor Allah-u Sübhane ve Teala. Yani birbirimize Ahmet, Mehmet, Ali diye sesleniriz değil mi? Sakın ha! Siz Resul-i Ekrem'e böyle seslenmeyiniz. Birbirinizle seslenir gibi Peygamber'e seslenirsiniz ama ellerinizi, sevaplarınızı abdederim. Batıl karanlıyor Hazreti Allah. Onun için Resul-i Ekrem'in ismini işittiğim vakitte selah selam okuyacaksın Resul-i e. Onun için bazı hafızı denverin. Mörd Kıratı esnasında yahut kaside okuduğu vakitte ya Muhammed diye sallallahu a seslenmeleri doğru olmaz. Ya Nebiyallah, Ya Resulallah, Ya Ekremen Rusul, Ya Eyühe'l Müzemmilu, Ya Eyühe'l Müddesilu, Ya Eyühe'l Nebi desilmek daha hayırlıdır. Çünkü Hak Sef'anü ve Teala hakikaten Kur'an-ı Kerim'inde peygamberine Ya Muhammed diye hiç hitap etmemiştir. Yoktur hitap. O sen bak şimdi tefsirlerde yazıyorlar böyle. Onu halk anlamıyor da anlasın diye. Kul, Ya Muhammed söyle böyle estağfurullah. Öyle yok. Kul, ya ekmeder Rüssül, ey sevgili resullerin en kamili, en mükemmel olan Muhammed'imle mektur Kur'an'da dört yerde isminin geçiyor, bunlar da Peygamber'in sıfatlarıyla beraber. Ve hvelzi bil huda ve din il li ala dini kulli Bir yerde ve ma Muhammedun illa Bir yerde Vacian Muhammedun ebu Ahadi'min rizalikum velan ke Rasulullah ve hatemenn nebiyin. Ama şimdi İslam dini demek edep, terbiye, adab demektir. Ağzına geleni söyle, eline geleni ye, diline geleni de böyle olmaz. Diline de sahip olacaksın, usuluna da sahip, eline, beline, diline de sahip olacaksın, usuluna da sahip olacaksın. Hele Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem üzerinde. Tekrar tekrar ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Resul Ekrem üzerine çok terbiyeyle davranmak lazımdır. Ümmeti Muhammed'in başına gelen felaketlerin sebebi Resul-i Ekrem'e hürmeti kesmişlerdir. Hürmeti kaldırmışlardır. Allah onların üzerine musibet verdi. Bu kadar. Kestirme yolda. Resul-i Ekrem azizdir. Allah semavatın ve aldın sahibi Allah ona tazim eder. Kur'an'da zikrettiği gibi her cuma günü her camide müezzin efendiler onun şanını... Allah'ın ayetiyle ilana derler. İnna Allah ve melekatihi yusalluna alen Ya ayuhellezine amenu sallu alayhi ve sellimu taslima. şu yani? Denizden bir katre, şemsden bir zerre, topraktan bir zerre, şemsden bir huzme. Ben Allah'lığımla meleklerimle beraber muttasilen Resul-ü Ekrem'e salat ediyorum. Vesulüme ey imadenler, ey beni diriltenler. Benim tevhidlenme siz de Habib-i Muhammed'e selat ediniz. Gel beraber. Geçiyoruz. Ebu Ceyhi terbihsiz katir. Ana düşen vazife odur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, avucundakini bilirsen iman edeceğim sana diyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben kaybı bilmem. Allah kaybı bilir. Güldü Ebu Ceyi. Hani istikbalde, kıyametten, cennetten, cehennemden, sualden, mizandan haberler veriyorsun ya. Elimdekini dahi bilmiyorsun benim. Akıllı herif, doğru söylüyor. Hani miras geçti ama söylemedin geçemeyeceğiz. Miras sebağı peygambere geldi bu değil. İki söylemiş ki biz de bunlara muhtali olduk. İvanımız Kemal'e girdi. Ya Muhammed sen Mekke'den Kudüs'e gittin mi? Gittim. E, oradan semaya maşallah çıktım. Ya kalk ayağa. Efendim sağa. Kaldırır bir anı yerden. Kaldırdı. Öteki ayağını yerden kaldır bakayım. mi dedi peygamber. E sen semaya ''Yerden bir karış şeyde kalkamıyorsun, bu nasıl iş?'' dedi, akıllı. aklıma aş, herkese vardır. Ama aklıma aş, ata binip denizin kenarına kadar götürür adamı, denizin öteye götürülmez Misali böyle. Bu aklıma at, aşk Allah'ın kudretine inanma meselesidir. Efendimiz dedi ki, ''Ben şimdi kalkarsam yani düşerim ama.'' O miraçta ben gitmedim, ben de havalanmadım. E ne oldu? Allah beni götürdü. O Kadir değil mi? Ali hani senin beni bir katremeyeni halk eder. koca ecdad Semavatı yıldızlara ayları direksizler Allah çok mu yani görüyorsun? Gökte güneş ne tutuyor acaba? Direk mi var üzerinde zincirle bağlamışlar? Yıldızlar buna milyonlarca Senin senin aklın, aklın benim aklım bilmediğini Makinaların test edemediği yıldızlar var Semavat'ta. Bunlar bir bir emirle halk olmuş, gün emriyle. Ve iza arada Allah merad şey oldu o şey olur. Ama Allah razı Olmaz. Sen şimdi uçamazsın ama teyareye bindin mi gidiyorsun? Bak kullar yaptığı tayyare seni kaldırıyor. Güzel. E Allah'a tayyare kurtararak da kuvvetler misin? Ya? Kullar bir kişi değil. sana beş kişi doluyor tayyare götürüyorlar yani. Ben kaybı bilmem dedi Peygamberimiz. Dedi ki o cehil, akıllı adam. Sen dedi kıyametten, mahşerden, sualden haberler veriyorsun. Ölecekmişiz, dirilecekmişiz, mahşere sürüklenecekmişiz. Bu, bu dünyanın, ya yaptıklarımızın hesabını Allah'a verecekmişiz. Cehennem varmış, cemmet varmış filan. Bunu haber veriyorsun ya. E, onları bildiriyor. Allah biliyorum. Bunu bu, şimdi bilmiyordum, bilmiyordum. En derken Cebrail Aleyhisselam nazil ol Sor Habibim Ebu Cehle. Avucundakiler mi seni bilsin, sen mi avucundakileri bilesin? Dedik ha, şimdi Hak Teala bana bildirecek. Avucundakiler mi beni bilsin, ben mi avucundakilerini bileyim dedi. Allah böyle diyor şimdi bana. Böyle vahyolun diyor. Ebu yeni akıllı. Avucundakini bil dese peygamber atar belki tutar. Tesadet ettirir. Ama taşın konuşması onun için mahallidir. Taş konuşmaz onun için. Avucundaki seni besin dedi. Başladı avucundaki taşlar. Ente Resulullah, ente Resulullah la la mavusullah demeye kafir küfre attı. Ente seharrun azim sen büyük sihribasın dedi. Attı da kaçtı gitti. İmkanı yok. Çünkü imanda da istat lazımdır. Her şeyde istidat lazım. İstidatı olmayan adam iman edemez. Yapamaz bir şey. İstidat şartı iman edemez. Ateş alıyoruz, tahtanın üstüne koyuyoruz, yakıyor. Aynı ateşi başka bir şey yok. Yakmıyor. Her şeyde böyle. Sesi çirkin bir şerefin şey, ilaç çürtüyor. Neden sesini geliyor? Olmaz. İstidatı şarttır. İstidat şart. İmanda da istidat şarttır. Yere dönemiz. Orada bıraktık dersi. <gülüyor> Mükevbenatın kafesi. Mükevbenatın ne varsa. Görünen görünmeyen... Hepsi Allah'a tesbih eder. Hatta kafirin vücudu. Domuz da Allah'a zik eder. Tesbih eder. Vücudu yani. Yalnız insanlarda ve cinnilere tekalif vardır. Allah emretmiştir. Emir. Bu emir de büyük bir şereftir insan için. Kulun en büyük en büyük şerefi Allah'a abdiyettir. Ve nehane akrabi ileyhi min habdil verid istahi Ben size can damarınızdan daha yakınım diyor Hazreti Allah. Bize bizden yakın. E biz uzağız zilal-ı Hakk'a. Hah, i̇badette ve secdede Allah'a biz de tekarruf ederiz, yaklaşırız. Bu ibadettedir o. İbadet, abdiyetle ve mağbudiyetin Allah ile kulun buluştu, vuslat ettiği yerdir. Acaba anlatabildin mi müminler? Allah'a abid olanların en yücesi kimdir? Kul olan yani. Resul-i Ekrem'dir. Onun için kelemi-i şahadette, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ Muhammeden Allah'ın abdi yani. Öyleyse şerefiyet, kulu şerefiyet Allah'a kullukladı. Kim ki Allah'a kul olur, Allah'a kulluk eder, o kişi aziz olur. Allah onu yüceltir, yükseltir, şeref bahşeder. Abay ve ecdadımız Allah'a kul olmayı şeref addederlerdi. Hatta muharebe meydanında gazayı kazanan paşalar, o kahraman, gaziler kendilerine vezirlik payesi verildiği vakitte birçoklara ağlamıştır. Sormuşlar demişler işte vezir oldunuz paşa hazretleri demişler. Demiş ki ben beklemiyordum, vezaret beklemiyordum rütbeyi vezaret. Rütbeyi şahadet bekliyordum ben. Rabbime kuluyım ki iki cihana sultan olayım. Allah hakim kul olursa iki cihana sultan olur. Öyle olmasa her şey burada kalır. Yani insan 100 tane fakülte bitirse diploması kabrin haricindedir. Bütün dünyaya malik olsa bütün İstanbul şehri boğazı ile adaları ile kendisinden olsa tapuları kabirin harcındadır. Götüremedi şehre bir şey. Ancak kulluk serafini, kulluk tarzını götürür başında. Aa, şimdi ters tarafına alalım. nefsine de mahkum olanlar, nefsine kulluk yapanlar, onlar onlarda zeli olurlar. Bir Kur'an'dan misalini verebilir misin? Veririz. Gayet güzel böyle. Hep işitiniz vaiz İsfendilerinden Hoca Efendileri Hazretlerinden ha, söyleyelim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam köle olarak. Kardeşler onu kuyuya attılar. Tasavvufi manaları vardır. Fakat onlara gizli dersiye bu yapamayız. Sonra böyle hikayenin satık kısmını anlatalım. Kardeşleri bunu haset ettiler. Babamız çok seviyor diye. Kuyuya attılar. Sonra bir kervan geldi. Kuyudan su alacağım derken Yusuf'u buldu. Sonra kardeşleri kervanın Yusuf'u kuyudan çıkardığını görünce bizim kölemizli kaşlı dediler. Ufak bir parayı Yusuf'u kervana sattılar. Kardeş geldi kardeşleri. Çok ibret var anlayabilirsin yani, konuştuğum sözlerde. Sonra pazara götürdüler misra. Haraç mezat o devirde böyle kölelik. Efendim kölelik devriydi. Karaço insanları satarlardı böyle pazarda hayvan gibi. Ferden ferden. Şimdi kölelik kalktı o. Milletleri köle yapıyorlar. 100 milyonu köle yapıyor, 200 milyonu köle yapıyor. Ferdi kölelik kalktı şimdi. O zaman bir köleyi 2 köle, 5 köle, 10 köle yaparlardı. Yusuf'u babası sevmeseydi kardeşleri haset etmeyecekti. Kardeşleri haset etmese onu kuyuya atmayacaklardı. Kervan su aramasa Yusuf kuyuda bulmayacaktı. Yusuf köy olarak Mısır'a satılmasa Mısır'a sultan olmayacaktı. Onun için bütün hayatının böyle, hayatın her birisi bir menzildir senin için. Hayatın her biri bir menzildir. Her menzilde ibret almalısın. İbretsiz göz, sahibinin başöründeki, başörünün düşmanı gibidir. Bir göz ki olmaya ibret anın nazarında, o düşmanıdır sahibinin başlarında Akşam hasta sabahleyin sihalde olur. sabahın e, diri olur akşama ölür. Akşam biri olan sabahın cenazesi çıkar. Hiç belli değil. Ne olacağımız malum değil. Onun için Allah'a muhtaç olduğun kadar Rabbül Alemin'i ibadette bulun. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Sana iki tane şey veriyorum. İki tane efendim, tavsiye. Allah'a muhtaç olduğun kadar cana ve hakka ibadet kıl. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. İstediğini yap serbestsin yani şimdi. Yakın zamanda eline ayağın bağlanır. Can satabilirler. Canslat kapıya gelir, seni cansa'da bindirirler, sevgilileri seni omuzlarlar, dostların ağlar, düşmanların güler. Sonra seni götürürler, bir çukurun içerisine amelini baş başa bırakırlar. Ne sevgili karın, ne pek sevgili çocuğun, ne şefkatli baban ne rahmetli annen seninle beraber kabre girmez. Ameline baş başa kalırsın. Yakın zamanda, pek yakında, yani öyle uzun, çok uzak değil. Küllü atin kaliptir, her gelen yakındır, benden düz yokta oynuyordum. Şimdi yolları kaybetmeye başladık. Nereden nereye gidiyoruz? Yürüyemiyorum da. Heh. Şimdi hazırlığını yap. Rabbül Alemine kim ki ibad eder? Allah onu Mısır'a sultan eder. Yusuf peygamber gibi. Kulluk yapar. aziz olur. Nefsine hakim olur. Nefsine hakim olduğum insan olur. İnsan olduğumu kamil olur. Kamil olduğumu mükemmel olur. Nefsine hakim olmayan nefsinin mahkumudur. Züleyha gibi da Mısır Kıdfirinin ailesiyken... Nefsinin şehvetine mahkum olunca elinden her şeyi gitti ve zelil oldu. Sonra aşık olduğu için Yusuf Peygamber'e cenab bak onu aşk hürmetine, aşk hürmetine, aşk, aşk, sevgi, muhabbet, aşk hürmetine tekrar onu iade etti Yusuf'a. İşler uzun. Aşk mukaddestir, kutsidir. İster günah işle, bu kürze bu söylenmez ama söyleyeyim sana. İster günah işle, ister sevam işle, aşk ile yap. Aşkız ne sevap bir şey yarar ne günah. Aşk ile yapacaksın. İbadetini, taatini, kulluğunu, şerefini bileceksin bir defa öyle. Bak resul ne diyor? Çok dikkat et. Sana cennet yollarını, rıza darını, ridvanı... ...ve Cenab-ı Hakk'ın cemaline ötesene daha ediyor Peygamber? Bak birbirinizi seviniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Her ne kadar la ilahe illallah desen. Mümin kardeşini sevmiyorsan iman etmiş olmaz diyor Peygamber. Birbirinizi sevmedikçe diyor. İki, beni her şeyinizden ziyade sevmedikçe imanınız temali ermez diyor. Hatta bir gün Hazreti Ömer'e sormuş. Ömer biliyorsunuz ya radıyallahu anh yani dünya yüzünde adalet şampiyonları gösteriyor Ömer e bir Hıttat. Ona sorur Peygamber. Ya Ömer beni ne kadar seversin demiş. Ya Resulallah seni her şeyimden ziyade severim ama nefsimi senden ziyade severim demiş. Doğru konuşmuş, yalan söylemiş, riha yapmamış. Ne kadar güzel. Bazı kavga çıkar evde felin evet. aile arasında. O iyidir. riyayı kaldırır o. İnsanın mahiyetini ortaya koyar. Geçiyoruz. Demiş Cenab-ı Peygamber. Beni hak nebi olarak gönderir Allah'a kasam ederim ki ya onlar <gülüyor> imanın kemale irmedi demiş Peygamber. <gülüyor> Ömer İbni Hatta Aba. Kim biliyor musun Ömer Cenab-ı Peygamber'in kayınpederi. 40. İslam olan. İslam olması ile İslam ishar olma. Bütün muharebelerde Peygamber bulunmuş. Ve resul Ekrem onun içinde birçok hadisler var da bir tanesi de şu. Benden sonra peygamber gönderilseydi Ömer gelirdi demiş Cenab-ı peygamber. Üç aydaki askerlerini idare etmiş. Ya Sariye El Cebel diye. Ömer bin Hatab, ona söylüyor peygamber. Ya Ömer beni ne kadar seversin? Ya Resulallah, her şeyden cihaz sever ama nefsimi senden ziyade severim. Buyurmuş ki imanın kemale inmedi ya Ömer. Hazreti Ömer ağlamış. Gözlerinden akan sular Çaylar gibi çağlamış. Demiş ki ya Resulallah, şimdi şiniksini ben nefsimle ne ziyade seviyorum? Ha? Ya Ömer şinik imanın kemale girdik demiş. Onun için imanını kemale girdirmeye çalış. Vallahi ve billahi bu kürsünün sahibi şu mihrabın sahibi bu kainatın alemlerinin sahibinin mahbubu olan Muhammed Sıva dedi ki kabre girer girmez size de bize resul soru olur evvela. Bu zat hakkındaki malumatın diye sorarlar haber veriyorum size. ...öyle peygamber, efendim peygamber... ...mikrede dolmuş, Medine'de gizlet etmiş. Ailelerin o ev yaptırmış... ...gaza etmiş, miraç etmiş, şöyle yapmış... ...bu, bu peygamberi bilmek değildir. Onu bu Cehil de biliyor o kadar. Senden daha iyi biliyor. Kalbinde Hz. Muhammed'e muhabbet... yaratacaksın. Olmaz. Olmaz, olmaz. İş muhabbet nedir? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl... ...Muhammed sizi muhabbetten ne hasıl? Evet... E manası ölünceye dek ibadet kıl. Kurtuluş yok. Kalbim temiz. Vücudum temiz. Herkes serbesttir itikazında. Kılar kılmaz ayrı Ben müminlere ve hakka talif onlara söylüyorum. Kalbim temiz. Vücudum temiz. Sen bakma sofraların namazına. Bizim niyazımız vardır. Onların namazı kılarlamadıkların kalpleri kirlidir. Bizim temizdir. Bu şeytanın verdiği yıvalardır. Senin önderi Resul-i Ekrem'dir. Hiç ölmeyecek diyor dünyaya çalışacaksın. Bu da biraz güççe ya. Neyse söyleyelim. Elin karda göğünün yerde olacak. Çalıştığın vakitte halka halka menfaatli hakkakul olacaksın. Yalandan dolandan beri aman haram yemeğiniz. Haram yemeğiniz. Yedi direm arpaya yedi yüz namaz veriyorlar ahiret aleminde. Bir adamın bir adam yedi direm arpası hakkını yese sen ister dinle, ister... Efendi olur mu, olmaz Vallahi ister inan, ister inanma. Bu böyle olacak. Bitti o kadar. Sen ister inanma. Bir kimse, bir kimsenin yedi, yedi bir hem arpasını çalsa, alsa... Çalan da namaz, namazlı olsa... Ey namaz kılan mümin! Şu namaz kılanlar haberi olsun ki... Onlar namazlarına sehfediyorlar diyor. Sevdim mana, vacibın terketi hirin farzın değeri manasına değil. Seçtecahane bilmiyor... ...haram helalden kendini korumuyor, namaz kılıyor ama... ...dilini yalandan, uçkurunu haramdan... ...dilin dokuz hakkı var... ...gözün on sekiz hakkı var... ...sayalım hepsini ya. Yeah. Kıyamet gününde imam arkasında kılınmış... ...yedi yüz vakit namaz... ...yedi dir dirhem arpa'ya, e, hak sahibine verilecek... ...sen var düşün... ...gene sana bir şey daha söyleyeyim... ...söylemeden geçmeyeceğim, yapamayacağım... Yeni defa Hazreti Ömer zamanında... ...bir devenin yuları kopmuş, dikmişler... ...Hazreti Ömer demiş... ...birisini takın bir tane, bulunmuş. demiş... Vefatından yedi ay sonra görmüş Hazreti Ömeri, İmam Ali görmüş, yürü sapsarı. Ne oldu ya Ömer bu halin nedir? Bir yular meselesi vardı demiş. Altı defa koptu, devenin başına bağladılar. Yedinci dedim İbrahim başını takın diye. Cenab-ı Hak ki yedinci seferde hayvanın başına bu deve, şey yular bir daha daha kullanabilirdi. Niye attırdın diye, millet malını heba ettin diye bana bu soruyu sordular dedim. Yedi aydan beri. Ömer'i bile atta Peygamberin yanında yatıyor türbede. Sen var kıyas eyle. Sen kim oluyorsun ben kim oluyorum? Ben kitapçı Muzaffer. Sen bana fataracı Ahmet Efendi. Ömer bu. İbadet. Her şeyin başı ibadetdir. Yalnız haramdan karnını ve mideni haramdan gözünü haramdan böyle Allah'ın dediği iyi bir kul ol ki meleklerden ehter olasın. Öyle hale gelir ki bak şimdi dinle. Bir kul namaz kılmaya kalktı cenab Hak emreder. Salih kuldan bahsediyorum böyle haramı helalı bilen bir mümin kardeşimizden. Ağzından çıkanı kulağa iş ediyor. Secdegahını biliyor. Namaza kalkar tek başına namaz kılmayı. hatta hala emreder meleklerine. Ona iktidar ediniz. onu imam yapın kendinize iktidar edin. İktidar edin. O kuluma melekler derler ki Ya Rabbi o günahkar biz masumuz. Öyle kullarda şehvet var filan. Önümüm. Malsum yaradılmış. Hak Sübhane Hümet der ki Günahlarını kaldırın üzerinden. O da masum oldu mu? Oldu Ya Rabbi iktidar edin öyle işaret Namazı kılarlar cemaatle. Bu mümin haber olmaz onun o. Kendim namaz kılıyorum zanneder. Akademi melekler vardır. Cemaat sevabı da verecek Allah şimdi ona. Namazdan farik olur. Melekler sorarlar. Ya Rabbi günahlarını iade edelim mi? Hayır. Ben kaldırdığım afetim şey geri vermem bir daha. Onun gerisi iade olmaz. Ama kul hakkından kaçın. Kul hakkı meselesi mi? Kafir hakkı, kul hakkı, hayvan hakkı. Bunlardan kaçın. Çok kaçın bunlardan. Allah kendi hakkından Allah kendi hakkından vazgeçer ganidir. ...kul hakkından vazgeçmez, yakana sarılır sonra. Mahkebi'ye iki ulu kadar ibadet. Zarar etmeyeceksin. Hangi günahı işlersen işle... ...en zevkli günahları işle. Sabahleyi kalkamazsın yatağından. Kımıldayamazsın. Gece ibadet eden sabahleyin dinç kalkar. Hem göğünü rapahlamış, ferahlamış... saatte kavuşmuş. Hem bülüs sahada erişmiştir. Recep gitmek üzere. Elveda elferak diyor Recep Muazza. Recep ayında yapılan sevaplara en akal... ...yetmiş verilir. Şaban'da yedi yüz. bacan? hayır hasanata. Sevaplar kat kattır da günahlar bir misildir. Rahmeti geniştir Allah-u Bir sevaba Allah on sevap yazar. Bir günaha bir günaha bir günah yazar. Ama mümin olan kişi Allah'a seven de Allah'a karşı bir günahta olsa, küçük günahta olsa işlemez. Günah günahtır. Ama iş zahir olursa tövbe istiğfar etsin. Allah tövbeleri kabul eder. Efendim ben öyle günahkarım, öyle günahkarım, öyle günahkarım ki... Denizlerin katilize kadar günahın var... ...kumların zerresi kadar falan... ...vallahi ve billahi hepsini Allah affeder... ...affedicidir... ...hatta Resul-i Ekrem buyururlar ki... ...ettâ-i b'nedd-i kemer ...günahına tövbe eden o günahı işlememiş gibidir diyor Cenab-ı Peygamber... ...yalnız şirk af olmaz... ...şirki Allah affetmez... ...dilerse bütün günahları affeder... ...dilerse şart var... ...dilerse... ...hemen tövbe istiğfara... ...tövbe salonuyla... ...göz yaşıyla yıkanmalı hemen... ...tövbe istiğfara etmeli... ...ve kötü huylarımızdan, alışkanlıklarımızdan vazgeçeceksek... ...bu Recep ayında tövbe etmeliyiz. Allah tövbeleri kabul eder, insanlar istikrar eder. Mesela Cigarayı bırakmak isteyen bir adam... ...Recep ayında bırakmalı. Allah tövbesini kabul eder ve istikrar ettirir Cigarayı onunla. Recep böyle. Şaban'da 700, Ramazan'da belki 7000. Allahu u alim. Ama bir günah bir günahtır. Ama böyle aylarda yakışmaz insan yapmamalı, günah falan... günahdan kaçınmalı. İsteklerini kendini çekip çevirmeli. Bağ husus Recep'te... İbadet tohumunu ekmeli, mana tarlasına, Şaban'da gözyaşıyla sulamalı, Ramazan ayında da onun meyvesini biçmelidir. Ramazan'da müminlere verilen bir aydır ki hasat zamanıdır. Hazırlığını yaptı şimdiden daha. İbadetini yap, gözyaşıyla sula, geceleri kalk bir miktar. Günah işlemekten ne anladın? Biter artık. Tamam. Bin bin günah ettin yeter. Ruhun siyah ettin beter. İsyanı haktan ne biter? Gel tövbeye, gel tövbeye gel mescide meyhan hayır gelmez meshaneden, tehir etmek yani gel tövbeye gel tövbeye doldu ecel peymanesi ömrün nesli kaldı nesi ey cihanın divanesi gel tövbeye gel tövbeye sakalına baka bak karayken oldu ak dünya sana kurtulmak gel tövbeye tövbe yahu Allah Allah'a koş açtı kapıları Allah, Allah, Allah. muhabbet kapılarını açtı af kapılarını yani Yeri içeriye ya Rabbi Toplandık Rıza-i Şerif'ine, hazır bulunduk. Her ne kadar zahirde biz senin camine geldiği şey de hakikaten sen bizi kabul ettin huzuruna ya Rabbi. Bizi huzuruna ayırma, kulluk şerefini tacını başımızdan çıkarma. Allah-u Yedîlâ, Dar-ı Selam,